Global Population Speak Out Projesi Beslenme Çılgınlığı Yaşayabilmek için her canlının yemek yemesi gerek. 7 milyar insan için gerekli olan gıdanın sağlanması son yüzyılda tarım üretiminde yaşanan yoğun artışa rağmen pek başarılı olmadı. Tarım faaliyetlerinin toplam ayak izi muazzam. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya yüzeyinin 5 milyar hektarı yani 19 milyon mil kareden fazla ekilip biçiliyor ve hayvanların otlaması için kullanılıyor. Bu kadar büyük bir alan, yaban habitat, insanları doyurmak için kullanılan topraklara dönüştürülmüş olsa da Neredeyse 1 milyar insan aç ve 1 milyarı da yaşam şartlarında küçük değişiklikler yaşandığında açlık sınırına yaklaşacak kadar kısıtlı gıdayla yaşıyor. Bütün yerkürede geleneksel köy tipi tarımın genellikle çeşitli ve yerel tüketime yönelik olan tarım yani yerini ihracata yönelik endüstriyel monokültür tarım alıyor. Besi hayvanlarının üretimi her geçen gün hayvan fabrikalarında tam anlamıyla ekolojik ve etik bir rezalet olan konsantre hayvan besleme işlemleri, parantez içinde bunun kısaltılması kafo) bununla gerçekleşir hale geliyor. Aşırılıklar gezegen aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatora.